Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. 2 Mayıs 2013 Perşembe sabahında Modern Sabahlar karşınızda. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk günaydın. Hoş bulduk günaydın. Açma gelme hareketleri, hareketleri yaptık. sabahta yaptık. Her sabah yapıyorum sen yapmıyorsun ama. Evet ya şimdi fark ettim ben onu. Ben herhalde ikinizin arasında bir espri falan diye düşünüyordum. Da. Yok ya tamamen şey. Tamamen, tamamen şey. açma germe Açma germe hareketleri gibi. yapıyoruz ki daha güzel bir şekilde dinleyicilerimizle buluşalım. Onlara en kusursuz, en güzel kelimeleri, en güzel şekilde, Ağzı en doğru şekilde ağz. Açıp e, germe. E, Ağzımızı ağız, açıp giriyoruz. Dinleyicilerimiz ben... de bunun yayına katkısının farkındadır. Be, tabii ki. <gülüyor> tabii ki. Çok güzel açma germe yapmışlar bu sabah. Yani yerinde. bunun etkilerini onlar da bugün meyvelerini toplayacaklar. Hadi şimdiden hayırlısı olsun. Bozuk cümleye yapılacak bir şey yok ama. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> hemen hemen. Hemen örneğiniz. İstediğin kadar aç. Hemen istediğin kadar gel. Ger. Bozuk cümlenin Önemli sahibi. Olan. Bozuk cümlenin sahibidir. Beynimizi açıp gelebilsek değil mi? O zaman ne ya kadar. Ya da gönlümüzü. Ne ha. kadar güzel. Bravo. Ne kadar güzel. Ben e, anlamlı bir laf edemedim. Çünkü biliyorsunuz. <gülüyor> iki tane şey var. Beyin ve gönül. <gülüyor> Onlar hem kapıldığı hem de biliyorsunuz. Taksim'de biliyorsunuz. Çukur kasıl olduğu için. Benim bundan sonra her şey bahanem o ya. <gülüyor> Çok çukur, güzel. Çukur vardı. Çukur olduğu için... Taksim Meydanı'nda çukur olduğu için... Ben bir takım şeyleri bundan sonra yapamayacağım. Ya da yapamadıklarımın sebebi o olacak. Tabii. Çok güzel değil mi ya? Okutmadınız yani... lan benim. Ben diyeceğim ki oku, okuyamadım Fahir. Okutmadınız lan beni diyordum bugüne kadar. Otü'de çukur vardı. Yok, çukur vardı abi. Yok ya Otü'de ne Otü'de çukur. Taksim'de Otlu... çukur vardı. Taksim'deki, çukur oldu. Taksim'deki çukurun etkileri. Yani bak... tabii şimdi e, insanı bahane bulmak için bazı fiziksel şartları beklemesine gerek yok. Benim bahanem her zaman vardı marjinal gruplar diye. Senin vardı ben geldim. Yani, yani ben hiç marjinal gruplar varken çukura gerek yok. Ben gerek dedim yok. o doğru. çukuru Yalnız o kadar kazmayayım o masrafa gerek yok. doğru kuralım da Marjinal Egecim. mi? Bazı marjinal Bazı grupları. marjinal. Marjinal grup. Marjinal gruplar da bak güzel <gülüyor> e, abi Ne yapıyor bu adamlar böyle ama... ne bileyim pembe saçlarla şey kazıtıp oralarını buralarına şeylerle. Nasıl bir marjinallikse bütün şehrin ulaşımını kilitliyorlar köprülerle. <gülüyor> Büyük dolmuşlar, Uşaklar, metrolar, uçaklar, hepsini kapatacak kadar süreler. marjinal. Günü. Bir avuç kişi, anladığımız kadarıyla bütün şehri kitleyebiliyor. E, tabii tabii tabii ki. E, dün biliyorsunuz vali açıklama yaptı. Çok orantılıydı. İstanbul diyor. valisi. <gülüyor> Valla baya orantılıydı diye açıklama yaptı. Ya bu şeyle ilgili ya, yani genel olarak bir matematik dersi sıkıntımız var ya bizim. Ha oran eğitim, tabii. oran da oran orantıda değil. herhalde hoca gelmedi. Yok ya şöyle onlar düz. Şimdi oran orantıda bir ters orantı vardır. Doğru orantı vardır. Aa onu söylemiyor vali. Ha onu Vay, söylemiyor. Bak, çok bilimsel yaklaştılar ya. Yani kusura bakmayın da bu kadar sene matematiği. Hay be de okutmadılar yani bize. Yani diyorsun ki ters orantılı dedi ama öyle. Orantılı ifade. ama nasıl orantılı? Nasıl orantılı? Ters orantılı efendim. Ben de şeyi merak ettim ya. İstanbul valisinin mesela evine gittiği zaman öyle... Yanında, yamacında birileri yok mu ya? Komşusu, Hadi bazı konu mesela, komşusu mu? Ha bazı böyle bazı insanların bazı iktidardaki özellikle e, bazı yetkin insanların e, biliyoruz ki çevresinde ondan daha çok takdir eden ve şey yapan alkışlayan kişiler var. Evet. Hadi onlar böyle bir pembe şeyin içinde e, bulutun içinde de. Yani İstanbul valisinin öyle değildir herhalde yani bir. Konusu, komşusu, eşi, kom... dostu, Şeyler arkadaşı, belki komşusudur. Ne? Yani polise kardeş şu biber gazını versene bir de bize sıkalım falan diyen vatandaşlar var ya. O tip komşular varsa ellerinize sağlık. Yalnız biraz vatandaşa da biber gazı şey yapsanız polisler atarken görüyoruz imreniyoruz diyenler... Komşuysa çok güzel komşuluk oluyordur. Bir Bergaz'ını boş getirmeyeni falan gibi Tabii, oluyordur. Komşuluk hakkı diye de bir şey var yani. Doğru. Buna da göz ardı yani lazım. Yani güne kadar bu tip olaylar ilk defa yaşanmıyor elbette. Daha çok da yaşandı. Enteresan tarafı geçen sene böyle bir e, bayramla şenlikle kutlanan şeyin gene marjinal grupların şehirde dolaştığı bir zamanda böyle şenlikle kutlanırken bu yıl yine eski görüntülere dönülmesi. Bir de acıklı tarafı o görüntülere eskiden tepki gösterenlerin çoğunlukta olduğu daha doğrusu herkesin tepki gösterdiği zannedilirdi. Evet, evet. Ama e, bugün artık işte bu internet sayesinde herkesimin sesi duyuluyor ve o görüntüleri zip teshridan elinize sağlık az bile yaptınız diyen insanların varlığının da var. e, ne kadar fa fazla olduğunu görüyoruz. Bu bu tip şeylerin de bitmemesinin sebebine biraz da anlıyoruz. Eskiden bunun farkında değildik. Belki o başka yerlerde bitiyor değil mi? Evet başka oraya yerlerde. girilmesi yasak. Niye giriyorsun oraya diyen bir takım adamlar var. Kendi aralarında bunu e, konuşuyorlardı. Biz duymuyorduk. Herkes buna tepki göstermişti falan. Eski görüntüleri hatırlayın yani herkes tepki gösterir falan filan diye düşünüyorduk. Ya yani eski görüntüler dediğim dediğimde aynı görüntüler aynı zaten görüntüler. çok farklı değil. O zaman biber gazı yerine joplu polisler Eskiden vardı. Eskiden ne sıkılıyordu vallahi ben de merak ettim. Şey su. Tazeikli su yok canım ara sokaklara girince oradan tazeikli su olmuyordu. Ne yapılıyordu? Direkt jopla mı? Tazeikli su jop tabii yok. Tabi tabii çok tabii. Şimdi yani onları... Eskiden çok onlar zor günlerdi. Ki, Gerçekten. Şimdi çok tepki var şokra. zannediyorduk. Bu bu sesi duymuyorduk yani. Elinize sağlık. Az bile yaptığınız sesini duymuyorduk. Şimdi onu duyuyoruz ve anlaşılıyor yani her şey böyle devam etti. Vallahi bir de şeyi de düşünüyorum ben geçtiğimiz yılın çok coşkulu olması da o bugün elinize sağlık diyenleri yalnız çok şey oldu ya çok çok, çok azıttılar yani falan. Geçen sene gibi bir tepki doğurduysa bu sene de tamam tamam hmm. azıtanları biz yapacağımızı biliyoruz gibi bir şey de olmuştur. Neyse. Böyle böyle yani. bir günü daha alışık olduğumuz tarzda bir, bir Mayıs'ı daha geri de geride bıraktık. Geride yani Alışık olduğumuz bir Mayıs'ta değil. Alışık olduğumuz ee, böyle bir nasıl diyelim demokratik bir ifade. Yani i̇leri, ileri demokrasi dediğimiz Hı -hı. yöntemi kullanıldı. Bu arada yeni bir, bir sektör de çıktı. Buyurun. Ee, bu biliyorsunuz atılan gaz bombalarının neleri var? Kovanları var ya. Kovan, onları, toplama, mı? kovan toplama işi diye. Çünkü onların tanesi 2 liradan gidiyor. Boşları. Yani boşları. Yani depozi, gidiyor depozitolu. Tekrar yani emniyet, emniyeti mi götürüyorsun? Emniyeti götürüyorsun. Emniyetten sana veriyorlar 2 lirayı. Çok artık güzelmiş onu, Topla topla dur. 2000 tane dün atılmış denilene göre, göre. Ama tabii ki yani artık onların sözü 2000 tane. Belki hani böyle bir şey de vardı biliyorsun. Bir coşkuyla insan şeye gelince. Nasıl havai fişekler olduğunda patır patır patlatılır. Böyle bir zevkle aynı. şey yaparsın. Aynı sistem. aynı sistem. Orada da insan birazcık şeye gelince. E, gaza gelince. Şöyle 3-5'le ben sıkayım da o etraftaki insanların da hani sadece e, fikirlerinden dolayı olduğunu da zannetmiyorum. İnsanların imrenmesinin sebebi sanki ortada bir kutlama var. Kutlama dediğim bu bir kutlama yöntemi gazatımı. Onu biz de yapalım ya ikide bir sıksak ne olur zaten. Vallahi hazır olun ben size söyleyeyim bakın. Yani benim bundan sonra ee, pek çok şeye sebebim belli. Bahane demiyorum bakın. Sebebim. Et, sebebim belli. Taksim'deki... Sebebim sen olacaksın. Çukurlar. Taksim meydanındaki şeyler bitinceye kadar çalışmalar Didem'le de konuş, konuş bunu ama. Yarın öbür gün mesela bir şey tartışırsınız bir şey olur. Benim Oktay zaten kafam bir... çok karışık ya falan diye taksimi gösteriyor. Ne karışık? Hemen yani çıkaracağım cüzdanımdan Taksim'in çukur fotoğrafını göstereceğim. Al sana en güzel. Bakın diye. Sen diyeceğim, burada diyeceğim. bu Burası bu haldeyken diyeceğim. Benim... Ne diyeceğim tartışıyorsun diyeceğim. Mesela bu arada, veya sorumluluğu alıyor musun diye ona bağıracağım. Ben televizyon seyrediyordum dün biraz. Bir şey konuşuluyordu başka ben yerde. Ben seyretmedim bu arada o yüzden hiç yok görüntüleri izleyemedim yani. Bildiğin ben de gibi. ben de hiç görüntülere bakmadım. Televizyonda Açık çok bir şey yoktu zaten. Twitter'dan okudum. Evet. Yani gözümde canlı Ben bir de yani öyle ne kaza haberlerini seyrediyorum ne hasta haberlerini. Bu görüntüleri de böyle öfkelenerek üzülerek seyretmenin hiç halini yoktu. Bir de yoktu. şey vardı televizyonda sen hemen bir şey yapayım. Televizyondaki bir yorumcunun ben şey dediğini duydum gerek yok deyip kapattım. Polisler de biber gazından etkileniyor diye uzun uzun onlar açıkladı. Ah. <gülüyor> uzun uzun onu açıkladı. Mesela bir hanımefendi sunuyor. Onların da işi zor vallahi. Yani iki bin tane biber gazını at at insanın kolu yorulur. Öyle bir şey değil hemen? Hıttiye atmıyorsun ki onun böyle bir makine. <gülüyor> mak var. mekanizması var. Bir şey var. Taksim'deki e, bu kazı çalışması bittikten sonra zaten orada insanların toplanmasına uygun bir fiziki şart olmayacak. Çünkü altı kazılmış olduğundan yani evet. işte geçtiğimiz yılki gibi e, binlerce insanı tartmayacak orası gibi bir şey. Hiç konuşulmaya bir şeydi bugüne kadar o. Yani şimdi inşaat falan diyorsun da inşaat bittikten sonra da ya kardeşim bunun altı oyuk Burada toplanılmaz. Şu anda çok rahatladım. Benim yani bir sebebim daha olacak bittikten sonra da değil mi? Yani Hayatta bir boşluğa düşmeyeceğim ben. Yani o çukur hep Şu olacağı çukur için. Var. O, evet, o, o çukur, çukur hiç olmayacak Oktay. İçi boş. İçi, İçi boş bir taksim olacak yani. Ah Oktay ne çektin ya? Diyeceğim vallahi ben de niye bunu dedim onu bilemedim. Dil alışkanlar. Ya vallahi de deniyor. Yani, deniyor değil böyle mi? Böyle bir şey popüler olduktan sonra daha bir Gayri... geçen gün birisi hakkında söyledi dün gece. Allah Allah dedi sonra geldi. Yani. Ama böyle bir popüler laf varken insanın e, ifadeleri valla... ona doğru gidiyor yani. Gidiyor yani, yani birisi bir, ne, demek ki... Kafadan Vallahi. kontak dendi geçen gün benim olduğum bir ortamda. Hadi canım. Vallahi. Ne oldum. güzel ortamlardasın sen. Şu zaman yolculuğun makinesini bize vermedin bir ya. Biraz kafadan kontakmış o da dedi. Böyle. Bundan sonra herkes dönüp ona baktı. Ne demek istediniz? Ne kadar güzel bir ifade. Niye çıktı hayatımızdan o ifade onu da bilmiyorum yani ki işte oktay soktun. Gene soktun ben aslanım. Sok. Önümdeki 5 yılı mahvettin. sokuldum mu yani Ben onu çıkarıncaya ben kadar en az onu. 10 yıl rehabilitasyon. Dolaşıma girdi mi kafadan kontaktif şu an? Tamamen şu an girdi. Şu ben. an soktun yani. Hem de öyle bir vallahi çok fena girdi yani. Teşekkür ederim. Bunu Adam resmen kafadan kontakmıştı. Adam kafadan kontak siktirdi abi baba. Bak. <gülüyor> en güzel <gülüyor> uygulamalarıyla <gülçemle> sizlerleyiz. <gülüyor> O zaman isterseniz şöyle yapalım. Esprilerimizi, şakalarımızı küçük kağıtlara yazalım. Tabii ki puanlı olmak kaydıyla. Reklamlardan sonra devam. hazır esprilerimizi, yeni esprilerimizi harmanlayalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Espiriler, şakalar gül Allah gül. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Buyursunlar efendim. Hmm. Yani güzel. Ne açma gelme yapmadınız bakıyorum. Kadar... Yeterli mi dediniz? <gülüyor> yeterli yeterli. Açma gelmeyi, açma germeyi Bak, bir. Belki çocuğu, çocuğun olur. sesini aç. Çocuk bir gitti, sesi gitti. Açma gelmeyi sen ha. yap bakalım. Ha. ha. <gülüyor> Bugün final maçı ne çıkacak, mı çıkmayacak. Mı, Fenerbahçe o belli oluyor. Vallahi, vallahi, vallahi bu arka... konuyu açmayacaksınız diye çok şeydim biliyorsunuz. Ee, programda en çok futbol konuşan adam olarak. Ee, bununla ilgili yorumlarım var evet, Ege, Çok yani... kısa vakit ayıracağız buna çünkü gündemimiz yoğun evet. uzatmayalım yani. <gülüyor> Evet kısa keselim süremiz belli 9'a kadar konuştum konuştu içindekileri dök Ne olur bu akşamki maç kocamanın e, yani Aykut kocamanın e, sence stratejisi ne olmalı e, Evet söz sende Ege Valla e, şunu söyleyebilirim bir kere kapanmayacaklar kapanmak e, riskli o yüzden <gülüyor> saldırı en iyi savunma saldırıdır saldırı, Yani saldırı dedi hücum. hücum. Saldırı İlk maç kaç kaç bitti? 1-0 bitti. 1-0 bitti. bitti. Bu da 3-0 bitecek. Çünkü Fenerbahçe şu anda psikolojik üstünlüğü yaşıyor. Benim de verdiğim bir psikolojik üstünlük bu. Çünkü yani ben Fenerbahçe'nin içinde şey yorumumu konuşulduğunu biliyorum. Hakikaten ya Benefico ne ya falan denildiğini biliyorum. Onu söylediğin iyi oldu. Hiç kimsenin haberi yok çünkü ondan. Peki hocam ee, dünki Barcelona ilk... maçını nasıl yorumlayacaksınız? Bağdaştıracak olursanız. Barcelona'da ilk maçta biliyorsunuz 4-0 yenilmişti Bayan Müneğe. Dün de 3-0 yenildi. Ne diyorsun? Bayağı yenilmiş o zaman yani. Bayağı iyice yenilmiş anladığım kadarıyla. Ya bir şey kadarıyla. soracağım. Geçen sene Real Madrid ve Barcelona'dan oluşmuyor muydu bütün dünya futbolu? Evet. Dün... Nasıl oldu şimdi i̇şte, ikisi birden Kral eden. öldü yaşasın yeni kral. Ne, ol, ne oldu yani? Arada Almanlar... Ne yaptı Banyan Münih ile Psikolojik üstünlüğü kaybettiler. Almanlar bir sene boyunca gerçekten e, hep şey şeklinde hazırlanmışlar. Bundan sonra önümüzdeki maçları bakacağız. Rakiplerimizin e, iyi olduğunu biliyoruz diye. Yedi gol. İki maçta yedi gol attı. İki maçta yedi gol attığı takımda Barcelona. Yani Yani bir de şu da var. Ben ilk maçtan bir şeyi e, Kura'dan beri Benefico nedir ya? Benefico'yu yeneriz falan diyordum. Ama böyle temkinli konuşanlar vardı. Ben dün şey yorumlarını gördüm. Benefico'yu da gözümüzde çok büyütmüşüz. Yani benim dediğim noktaya geldiler. Bu gece hakikaten ben farklı galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'den. En az iki gol mü? En Hocam az iki iddia gol. oynayacağım. Valla oy... ne kadar yatırayım ne diyorsun? Valla e, biliyorsun ben kazanmak için... Artı mı yazayım? İkinci, Sevmedim. E, hani şey mi yazayım? Ne, ne deniyorduk? Çok bir saniye do... adam yani havalı ah. bir laf etti. Onun do, doyasıya yaşasın. Biz, yani biz Beşiktaşlılar olarak sevinmek için sevmedik. E, i̇ddia konusunda da kazanmak için ne denir kazanmak için sevmedik bay be ne diyorsun yani çok, bu gece çok şenlikli olacak <gülüyor> yatırayım mi, yatırmayayım mı yani çünkü ben yatır istersen yani o... ödeyeceğimiz bir para var onu yatıracağım Ege tam ha onu mu <gülüyor> yatır yatır vallahi katmerlisu vallahi olursun. ne diyorsun nokta var mısın yok Bence musun kısa bir şirket toplantısı yapalım <gülüyor> bu şirket Yapanım toplantısında yapalım tamam, olur olur çünkü şirketler iddia oynayamaz diye bir şey yok değil mi şirket olarak kazancınızı açıklayın <gülüyor> efendim iddia oynadık <gülüyor> Nasıl lan? <gülüyor> Vallahi iddia oynadık yani orada. Ben kuponu da koyarsın. <gülüyor> Kupon ha da kuponu fotoğrafını... tabii ki. Vallahi tamam bütün gelirleriniz, şirketimizin gelirleri iddia oynadık. Bir iki kere at yarışı oynadık ama ondan çok bir şey almadık. <gülüyor> Biliyorsunuz benim utanmam <gülüyor> özelliğim de var. Gerekirse ben gider maliyeye açıklarım. Ya yani. Böyle sonuçta... böyle efendim. Senin özelliğini biz hiç kullanmıyoruz ya. Aslında aa, çok önemli bir özellik. Aa. Yani bir süper kahraman özelliği o. İki hafta önce Cumartesi günü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Yani orada. <gülüyor> <gülüyor> o özelliğimle şey oldum yani Göz doldurdum Doğru Justin Bieber geldi bu arada Geldi yani... bu gece konser var ee, Valla biraz olaylı gelmiş Yani Justin Bieber herhalde Yani nasıl bir dünyada yaşıyor bilmiyorum da Pasaportunu falan göstermeden direkt hava Kaçarak uzaklaşmış polisten Herkes beni tanıyor herhalde falan düşüncesindem Öyle bir şey olmadı bir de Çocuk aslında düşününce yani normal bunların hepsi Valla biraz olaylı canım, sen de Justin Erbilen diye bağıran da yok yanında. Çocuk diye diye işte şımartmışlar çocuğu. Yani e, polis hemen tabii aracının önünü kesmiş. VIP vip aracının. Ondan sonra e, korumalarla basınlığı arasında böyle bir şey yaşanmış falan. Böyle tatsız olaylar yani korumaları Justin Bey. Bunlar bir, dün yaşanıyor bile değil mi? Tabii tabii dün akşam. Ben 1 Mayıs'ta geldi. 1 Mayıs'ın akşamında. Bir tane kızcağız var Justin Justin diye bağıran. Havaalanında karşılayanlardan acıklı görüntüler yani. İşte justin Justin diye bağırmayacaktı. Sanki böyle annesi çağırıyor gibi bağırsaydı o zaman sıkıntı olmazdı. Yani, justin! Öyle bağırıyor zaten. Hatta ben bulursam onu dinletim. Hatta şöyle ya, yapıyormuş. Justin! Ee... Yemeğe çağırır gibi çağır Justin'i yemin ediyorum koşa koşa gelirdi. Yani acıklı dedim ama şu açıdan acık dönüp bakmıyor yani Justin. Justin sebeseye girmeye mi geliyor Konserime geliyor? Valla sebeseye de giriyor olabilir ha. Oktay ne Aslında diyorsun? Aslında bu Cazin'in... Çünkü bu, şey bu her... dışarıdan liseyi bitirecek gibi. okulda biliyorum. bir tane şey, ülkede bir tane sınava soksalar çok güzel olur o çocuk ya. Abi şimdi şey ya bu... E, kazak modeli geliştiriyor ya. Evet. Cazin'in üstünde denilesin. Cazin'in <gülüyor> yani. bir bölümün üzerinde galiba denenecek. Ben de öyle şey yaptım. Yani Biliyor musun sen onu Fahir? Yok Kazak... Kazak modeli şey oluyor deniliyor Kazakistan'dan Eğitimde bir model. Eğitimde geldiğimiz son nokta. Son nokta. Neyi Modelimiz nasıl? Kazak sınav, modeli. Sınavsız eğitime devam... Aynen, aynen devam aynen, hocam. Aynen aynen, devam, devam ediyoruz diye bir e, sistem. Galiba o pilot e, kişi olarak Justin Bieber seçildi. Abbas pilot kişi. kişi. <gülüyor> pilot kişi. Abbas Güçlü bu duruma ne diyor? Abbas Güçlü 3'te 4'te konuştuğu için ben hiç hiç ya, edemiyor, ya. ben de ya. yani. Niye öyle şey yapıyorlar onu da bilmiyorum. Yani güzel bir saatte konuşsan ne kadar güzel hepimiz nasiplensek. Bilmiyorum yani şey yapacağız bakacağız. Bu akşam mı konseri? Justin, Justin bu mi? akşam. Justin bu akşam kaçmaz yani, diyorum. Yani Bil bir tarafta Benfica maçı var, bir tarafta coşacak, Fenerbahçeliler coşacak. Hakikaten coşkulu bir gün ve bir Fenerbahçeli daha... bir onlar ayrı bir hal. Fenerbahçeli bir burçlular takipleşiyor. Kosova'da soymuşlar Justin Bieber'ın pasaport kontrol sırasında. Donuna kadar soymuşlar. Korkusu demek Herhalde de. onun korkusu. Kaçmış, resmen kaçmış ya. Ama başkomiser ee, pasaportu kontrol etmiş, nerede arabada. Yani normalde hani biz gidiyoruz da böyle bekliyoruz ya, hmm. böyle bakıyoruz, bize baksın pasaportla aynı mı fotoğrafımız onu onaylasın diye O geçerken şey yaparken ne için geldiniz diye soruyorlar falan. Ya yani niye geldiniz? Konserim var. Nerede konseriniz var? Çalışma izniniz var mı? Görebilir miyim konser? Şeyleri? Bir dakika ya çalışma izni olmadan öyle konser verebiliyor musun? Hem de çocuk işçi. Çocuk işçi. Yok ya bu 18'i geçti artık. Ben orada olsam. Geçmedi geç, sorardım. Geçmedi on, ya. 19 değil mi ya Justin Bieber kurban Daha geçemedi mi? Daha bir doğum günü bilmem ne şey. Reşit ben elinde şeyle gördüm mi? onu. Şeyleri vardı. Evet küçük yaşta artık. Küçük portakal yaşta. suyu mu? Portakal, portakal suyu, suyu da değil, değil. ya, tatlıyı kabuğuyla bir şeyle. beraber, koncentre portakal suyu. Yani kabuğuyla, mabuyla ne varsa. Konsantre <gülüyor> portakal suyunu içiyordur canım, o ne olacak? Onu bir bak Oktay 18 değil. onun bu her şey değilse, hem çocuk işçi çalıştırıyorsun resmen Sonuçta ya. Sonuçta Faiz sahnede çıkarmıştı da hatırlıyor sancastı birbir. O da mesela bir yaş göstergesiyse, o, <gülüyor> <gülüyor> o da onu da yaptı yani. O yüzden şey değil ama bir bakıyorum çantasına çantası gerçekten şey Ali bugün misafirimiz sevgili dinleyiciler hiç evet, Ali Ali Ali sesini çıkartmıyor. Alin bir şeyler söylemek ister misin dinleyicilerimize? Bir çantası var Alin'in. Nine mı demek istiyorsun? Yani, Vari Nine de yok demek istemiyor. Şöyle söyleyeyim Alin'in çantasına benzer bir çantası var. Şimdi Ege sen, canım. sen şey durumuna mı düştün? Eskiden böyle hani ne diyeyim bankada çalışan <gülüyor> hani senin mesela bazen bankaya götürürdü ya Evet. Bırakamadığı zaman falan. O da hani ayda bir iki falan gidip sen orada bütün gün dolanırdın. Ali'nin durumu da şu anda o mu? O ama yani bankada yine bir tabanca vardı bir şey vardı. Bütün gün hayalinde o tabancaya. Güvenlik görevlisinin tabancası Aha, Kasada mı? dururdu. Böyle bir hayalinde hep şey olurdu. Acaba ben kimseyi görmeden kasaya gidip tabancayı alabilir miyim gibi hayaller vardı. Ha. Radyoda o da yok. Ne diyecek yani? Kimse görmeden yaşam alanına gideyim. <Gülüyor> Ee, yani o da şanslı e çocuk. Ne olacak canım gelsin işte. bir. Hayır, yani... Çocuk kısmetiyle gelir derler zaten. Alin bir de... meslek <gülüyor> öğrensin istiyorum ben yani. Burada öğrenebileceği mesleklere hmm. şöyle bir bakıyorum. Onun için buraya gelmemiz lazım. <gülüyor> İyi biliyorsun değil mi? Daha, daha güzel. Evet bak. Ali'nin de orada şey yapıyor uyarıların dikkat alıyor. Baba diyor babacığım diyor orada diyor reklam saati geldi hala konuşuyorsunuz bu reklamcılar sonra yarın öbür gün sana kıssalar diyor. Ne diyeceksin diyor tabii ki babacığım diyor. Agir reklam saati hakikaten gelmiş Ali çok teşekkür ederim beni uyardığın için. O zaman isterseniz reklamları bir dinleyelim ama reklamlardan sonra e, ne yapacağımız konusunda bir fikrimiz olarak stüdyoya gelelim lütfen. Ne yapacağımız dinleyicilerimize de müjdeli. Ne yapayım, haberler mi yapalım, espiriler mi yapalım, Espiri, şakalar mı yapalım? espiriler gibi bir şey Bak, var. Kaç tane espriniz var? Onları bir söyleyelim. Benim bir, bir buçuk. Bir yani buçuk benim benim 3 Aynı eğer... espri olmasın. Onları bir oturalım, havuz espri havuzuna yani. bir atalım da hangilerini yapacağımızı. Benim şey üç espirim var. Eğer hani istediğim gibi giderse sohbet iki esprim var. <gülüyor> bilmiyorum. Biraz... Biraz garip. Miydi, bilmiyorum. <gülüyor> Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 3 Burası Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sanatseverler Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın Macera dolu bir perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz Tepemizde o kadar güzel bir güneş var ki Bize yazın ne kadar güzel olacağını hatırlatıyor Bu sabah serinliği de gün içinde nefes alabileceğimiz anlardan biri 29 derecelik hava sıcaklıklarından bahsediliyor. Aynen abi. Beklediğimiz buydu ve ayağımıza kadar geldi. İşte Bugün ayağımıza yakın. gelmiş bu fırsatı da lütfen tepmeyelim. Çünkü fırsat her zaman ayağımıza gelmiyor. Yarın öbür gün yağmurlar başlar. Başlar. Işte. Çünkü zaten 42'indi yağmurları bekliyoruz yani. Ot dünün bahar şenliğiyle beraber şehrimizde yağmur yağmurlar sezonu başlayacak. başlayacak. Ama galiba bu sene bir değişiklik olacak. Yağmur yağmayacak. diyorlar. 23 nisan adeti de bozuldu. Bu sene bozuldu maalesef. Çünkü geleneklerimiz bir bir artık yok oluyor. Maalesef. Maalesef gene yağmursuz bir bahar şenliği. Türkiye nereye ne gidiyor? Nereye gidiyoruz? Valla nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Neler oluyor bize hatta? Ee, şimdi o zaman şöyle bir bakalım dünyamızda neler oluyor? Ee, Fransa'ya hemen bir göz atalım. Fransa'da Cumhurbaşkanı Hollande e, borç ödemek için, Fransa'nın borcunu ödemek için, kendi şahsi borcunu da değil. Demiş Fransa'nın borcunu... Biraz satalım demiş. Kendisinden para mı almış? Yok. Bir, niye böyle geliyor sesim ya? Az geliyor. Öz Az gel geliyor ama... ama öz, tam gelir, tam geliyor, öz geliyor. Öz geliyor değil mi? Öz geliyor valla. Eee... Ne yapıyorsun Oktay? Ne yapıyorsun? Burada bir şey izliyorum. Justin Bieber'ı Bieber Bieber izliyorlar. Justin <gülüyor> Bieber'a çiçek veremeyen kızın dramını izledik. <gülüyor> Valla saraydaki şarapları satmaya karar vermişler. Bu borçları nasıl ödeyebiliriz? Birisi şey demiş. Efendim demiş. Kredi çekelim. Yok öyle değil. Öbürü de şey demiş. Şarapla veya şiirle. Şarap. Çok mantıklı deyip hemen oradan şarapla borçları Saray demiş, şarapları. Saray şarapları bunlar. Her yerde de bulamazsın yani. Eee... Hadi sarayda burada bilirsin. Tabii ki <gülüyor> ad üstünde. Şey mi bu mesela Fransa'da sen davetlisin saraya. Bir şaraplı falan mı gidiyorsun? Herhalde onları öyle yapıyorlar çünkü saraya da eli boş gidilmez. Ne yapalım? E bunlar zaten Fransız. E gelen şarap götürüyor, giden şarap gidiyor. Bir de bunlar var falan diye. Holland e, her yolu biliyorsunuz bu şeyi çıkardı ya, zenginden daha çok vergi alalım falan. Ülke boşaldı. Ülke boşaldı. E, bir tek Celer Dépar diyorlar başına patladı kabak. <gülüyor> Bütün zenginler aslında. Yok bir de şey var işte ya. Neydi o öbür adamciğin adı? Louis Vuitton mu? Adamciğin dediğin? Zengin cem olan modacı. Bir sürü var ya bir sürü. Ya adam ismi geçiyor yalnız, yanlış yanlış adam. Fransa'da adam kalmadı. Vallahi hep marka söylüyormuşum geliyor şimdi gibi geliyor. Ondan da. geri adım attılar. Ha. O yüzden de ha şimdi evdeki şarap yarın bir gün yani şeye kadar girer o. Hani evde kullanmadığınız şatav bıçak takımları. Işte Bu Eyfel'in biz ne yapıyoruz yani? Burdacıya satarlar. Bir tane fotoğrafı yani. var ne yapacağız bunu diye. At. O da olabilir. Burdacıya satarlar. Hakikaten çok güzel. Valla yani. bir gecede sökerler. Yemin evet. Türkiye'den ekip gelsin. O bir gecede sökmezlerse ne olayım? Biz zamanında... Üç bizim... kamyona yükleyip götürdüler. Süreye süreye götürürüz. Bak bizimkiler de öyle çok parçalamaz da yani. Öyle nehre atarlar <gülüyor> suyla beraber gider olmadı şeyde bir öğrenci evi boşalıyordu bizim yakınlarımızda. Oradan bir kanepe almıştık. O kanepe de bayağı bir çirkin kanepeydi. Biz de onun minderlerini güreş tutarız diye tuttuk. Kanepe'nin güreş iskenetini... tutarız diye tuttuk derken evde tuttunuz. Aha. Kanepe'nin kendisini de sokağa attık. Ondan sonra galiba 4 dakika sonra o kanepenin sadece döşeme kumaşı vardı yerde. Böyle bir şeyini yerlerden şeyi... ayrı aldılar, Doğa... süngerini ayrı aldılar falan bir şeyler oldu, tahtaları gitti bir şey. Yerde bir parça şey kaldı. Ama işte gerçek gerçek yani çok güzel yapılıyor Türkiye'de o iş biliyorsunuz. Tabii. Annemin mut... mutfağını dışarı koyduk. Yani mutfağı değiştiriliyordu o. Hani mermeriyle, dolabıyla koyarsın Hı -hı. ya. Hadi bir de şey diyorlar. Bunlar doğada 2000 senede yok olmaz. Valla ben size söyleyeyim. Sokağa sokakta, koy. Doğayı bilmiyoruz ama sokakta. Sokakta en fazla kalma süresi yani 10 15 dakika civarında. Valla hakikaten Çözülüyor. hiçbir şey kalmadı. Kaybolmaz dedikleri o değil tam da. Yani, <gülüyor> yani Yok olmaz seni dedikleri. Senin gözünün önünden kaybolması evet. sen dediğinde. Onların <gülüyor> öyle değil tam da ama. yani ama Yer değiştirme. O iş hakikaten çok güzel Çok başarılı yani. yapıyor. Sanki hani dışarıda herkes böyle bunların bir şeyi var. Aporta bekliyorlar bir sinyal alıyorlar. Manyeli gördükleri zamanda fırlayıp He, bir, bir şey anda. şey yapılıyor şey gibi kurtlar sofrasına bırakılmış gibi. Ya, ya, ya. Bir arkadan çıkıp vallahi ne var ne yok hallediyorlar. Helal, helal olsun abi. sistem Türkiye'de çok helal güzel. Olsun. Bir de bu doğada şey vardır ya. Hani su alanına böyle hayvanlar sırayla gelirler, içerler hmm. falan. hiç Kimse sırayla birbirine değil. ilişmez falan filan. Burada da işte tahtayı İlişmek almaya başkası ne? geliyor öbürü Geçen falan. Geçen gün de. bana çita ilişti. <gülüyor> Pis dedim ben senin bildiğin zebralardan değilim dedim. <gülüyor> Öyle net de konuştum. Yok ortada bir yemek Hal, arkamdan laf attılar bana. Ortada bir yemek varken birbirinin yemeğine sulanmaz diyorsun sen değil mi? Evet yani şey ne derler Her, herkesin sırası belli Saygı beledi. var. Kaidesi var. Saygı bu, var yani. Doğadaki saygı. Saygı ve sevgi. Doğanın zaten kanunu dediğin şey ne? Saygı, sevgi. Başka hiçbir başka şey değil. Şey bir de, de hoşgörü. Yani doğa kanunu dediğin şey başka bir şey değil. Yani, yani mesela çıta şeyin yavrusunu yiyor. Mesela orada da hep yavrusunu yiyor. Hiç koca hayvanın yediğini görmedim ben. Yavrular diye ben yani size bir şeyim yok. Biz burada beraber yaşadık. Zaten 3 tane yavruz oldu. Bir tanesi. Bir tanesini. Istiyorum. Ne kadar güzel. Bu sistem çok güzel bir sistem ya. Harika. Neyse işte Hollanda'da da satışlar başladı. 15 ila 2000 euro arasında paranızı cebinize koyun. Fransa'nın yolunu şimdiden tutun derim. Çünkü stoklarla sınırlıyız diye bir açıklaması var. Oland'ın. Şey de var tabii yani. Üretici habire bir şey getiriyor ya. Emreden bizim cumhurbaşkanlığında da çok güzel salçalar vardır. Bir şeyler vardır yani. Orada ziyaretçileri geldiği zaman, ortada salça yok şey yok herkes şarap getiriyordur efendim yeni mahsulümüz falan filan gibi. E tabii canım meclisi bir aralar akın akın şey geliyor diye efendim o işte tarhana vardır tarhanası yani, geliyor kayısı geliyor hala geliyor acaba ya oğlum? vallahi herhalde geliyordu artık eski tadı yok bir yok be, kuzu kuzu geldiğini hatırlıyorum meclisi gelir kuzu Şimdi da gelir yoksa canlı hayvan dışında her şey serbest mi deniyor ne hiç görmüyoruz yani o hediyeleri hediyeleri ya da Böyle bir şey ya yasaklandı ya da milletvekiliyle ilgisi biz, yok? Biz de paylaş. Evet ilgisi yok artık bunu alıyorsun Oktay. Ben de mesela ilk geçen gün Rüyam'da milletvekili seçilmesim Haberim yok. Benim de haberim yokken seçilmiştim. Bölgeyi hatırlıyor musun? Bölgeyi hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bölgeyi hatırlamıyorum. Ama en çok şey oldum birden şey oldum gaza geldim yani şey. Şimdi benim dokunulmazlığım vardı. Düşün dokunulmazlık konusunda ayrıca bir programda işleriz. Onu koy. O bir cepte dursun abi. O bir cepte dursun. Dokunulmazlı sen sürekli şey diye kullanacaksın biliyorsun değil mi Fahri? Hmm. Cezaya iletim yok benim bu aralar. <gülüyor> bu, bu lafı arka arkaya 99 kere eden milletvekili olarak tarihe geçti. Kom, kombo yapan milletvekili yakalandı. Ya alın götürün şunu diyecekler en sonunda. E, mutlu mu kalktın Rüyam? Yani uykudan. Yok mutlu kalkmadım da. Biraz abimle cebelleştim o esnada. Şimdi abi de o... mi meclisteydi? Yok o mecliste değildi de bir şeydi yani. E ne olmuş oğlum falan gibilerinden bir şeyler. Laf sokuyordu abi? Laf sokuyordu. Ya Kardeşim ne yapayım? Karşında milletin temsilcisi var falan diye sendin. Yaşar abi mi? Yaşar abi. Yaşar abinin ama e, ege hatırlarsan her durumda. Falela laf sokma. Fal değil. Genel, evrene evrenin laf, laf sokar ya. Kapasitesi Ama tabii ben de evrenin bir bireyiyim yani. Küçük bir parçası yani. <gülüyor> Yaşar abinin gözünde <gülüyor> evrenim. Nasıl ev evet, hepimiz Vallahi paylaşıyoruz. Vallahi iyi mi ediyorum. Şimdi başbakan olsam da ki la onda ne var ki? <gülüyor> Nasıl ya? O ben sana bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> deyip devamını <gülüyor> şey. Yapıyorum. Ya söz böyle çıkaracaksın <gülüyor> Tamam yani şey. Sen de verdiğin örnek biraz şey oldu faile yani. Ne? Başbakan olsan falan değil. Ya hayır atıyorum yani. Atıyorum dedi. Başbakan değil olabilirsin belki. Ha tamam. Ne ne olayım oktay ne, ne olamam istiyorsun ya. Hayır o yani bir şey yok ki ne olamaz. Yok o hiç benim aklıma gelmedi o yüzden. Memur olamaz çünkü yeti geçtim. Onun dışında her şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ah hakikaten ama olsun o da bir memuriyet değil mi sonuçta? Devlet hizmeti yapmıyorsunuz. Doğru. Kapasitesiyle mi gireceksin? Alırsın yeşil pasaportunu. Ha vallahi Hatta ilk kim kırmızı, kırmızı, yeşil, rengarenk ne kadar pasaportsa varsa getirin diyeceğim. Abi bu ne ya? Ne yani yani, ya yani lütfen <gülüyor> gazetelerimiz artık bir şey gelsin. Yani bayan müni ba Barcelona maçıyla ilgili 4-0 Rövanşla bağlandı. Barcelona'yı 3 golle geçip finale yükseldi. Ee, başlığı ne haberin? Barçalandı. Barçalamaya devam. Sanki bu başlığı görsem ben Barcelona kazandım. Ben diyorsun. de öyle zannederim hakikaten. Barçalandıdır değil mi doğrusu? Doğru geçen sefer öyle başlık attılar 4-0'da barçalandı diye. Baran barça. Barça diye manşet var mıydı? Barçalandı da olmaz Okt ki. Ya. Ay Ege keşke. Keşke bak. <gülüyor> keşke. Maç de öncesinde sil o... baştan başlamak gerek bazen diye şey yapmışlardı ama <gülüyor> maçtan önce <gülüyor> o... Teova müziği bıraktı ya. O yüzden Doğru. herhalde şeyle futbolcular ilgili. şey, futbol muhabirleri sıkıntılı. Ne, sıkıntı hiç ilgilenmiyorlar vallahi. Biraz ben sen bu konuda çok yetiştirdin kendini. Ee, yıllardır hakikaten e, bir şey oluşturdun Sinsi ne? sinsi oluşturdun. Eksiğini mi fark ettim? O potada erittin Ege, her şeyi erittin. Yani 37-38 yılın bir birikimi artık patlama. Bunun meyvelerini toplamanı istiyorum artık. Yani yarın Fenerbahçe Bugün. galibiyetiyle ilgili ha. gazetelerde ne göreceğimizi bilmiyorum ama senin başlığın hazır mı benim başlığım hazır ne Gök, lacivert yer sarı güzel başlık Nasıl? belki klasik gibi duruyor ilk başta düşündüğün zaman ama güzel Abi. başlık Vallahi yani... ben bunu hazır. bunu yapan gazeteye de şey diyeceğim tamam buyurun istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ya peki böyle biraz daha şey olsa. Mesela işte Benfica'ya karşı. Benfica'nın ismini ben yani onunla ilgili şeyleri var. Kullanmayalım Ne gerek var onu kullanmaya ne, ne canım var. eskiden hatırlamıyor musun? Nöşet Ali falan şey yaptığımızda. Onlar bir itiraz ettiğinde şey manşetleri hatırlamıyor musunuz? Ne? Ben Hürriyet gazetesinde o zamanki manşetini şey yapıyorum. Neydi? O nokta nokta nokta çocukları diye başlık atmışlardı sürmanşetten sonra dava edince de efendim orada biz şey demiştik aslında oduncu demek istemiştik falan diye böyle bir şey <gülüyor> hadi ya Vallahi. çünkü galiba nöşetelde de öyle bir durum var yani kerestecilik falan Gerçekten. gibi öyle bir durumları var öyle şeyler yazılmıştı yani Beşiktaş'a da geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Bir kez daha. Artık önündeki maçlara baksın. 2 Mayıs bayram olsun diye şey var, teklif var. Eğer Fenerbahçe bugün tur atlarsa. Olsun. Olsun vallahi. Olsun. 1 Mayıs hemen 2 Mayıs'a bağlarız Oktay. Ben hani tatil dediğimiz şey. Artık bu tip meselelere esnaf gözüyle baktığımda resmi tatil olursa 2 <gülüyor> gün üst üste yani sabahtan iş olur. Öğlecesi de olur. Bence 3 Mayıs'ı da tatil yapsınlar ki. O zaman çok uzun olur Ege bir şeye gelirse, çarşambaya gelirse oradan doğru bak blok tatil yaptın kimse kalmaz. Ama şey de olsun yani o çünkü bize zarar oluyor. Ne derler? 2 Mayıs değil de o haftanın ilk çarşambası veya perşembesi. Çünkü hafta sonuna gelecek. Ben de faydalanacağım onda. Çok mantıklı. Çok Doğru. mantıklı. Kime, Sen bunları bir şey yazabilir nedir? misin abi? Ben hiç masam yok diyemedikten sonra ne anladım bu işten. <gülüyor> yani. Yani bunları bir yazarsan küçük postite cebinden de çıkarırsan istendiği zaman sertteki tüylerle beraber postite yapışmış kırmızı bir takım. Bir efendim, Onlarla beraber hazır olsun yani bu, değil, bu teklifim baba, benim bu, söylediğim o. Bu benim eşofmanla ilgili teklifim oh. o değil bir dakika. <gülüyor> Dur. Şimdi bir tutayım. O bir kalsın diye. O, şey. o elektrik. O, o Bir de teklifim var resmi tatillerle ilgili. Mesela Kenan İmirzalıoğlu dün Fatih Terim'le buluşmuş. O ne güzel ya. Dün birlikte çektirdikleri fotoğrafları bugün paylaşmışlar. Ha neyse, sebep ee, ne? Fatih Vallahi bilmiyorum. Herhalde böyle bir bir bir adam daha var yanlarında. Onun kim olduğunu anlayamadım ben. Herhalde onun fikri. Belki yani oyuncu koçluğu yapıyordur. Fotoğrafa girdiğine göre bu bu beyefendinin fikri galiba. Bir buluşturalım. Ben oyuncu koçluğu yaptığını düşünüyorum Fatihlerim. Oyuncu de değil. Kenan Demirzaloğlu mimikleriyle tanınan bir oyuncumuz değil. Biraz bol oyuncusu değil. değil. Sinema dizi tabii oyuncusu. Tabii. Yani e, Fatihlerimin de mesela hiçbir maçta ne söylediğini duymadık. O kulübeden Win-win durumu mu? Yani sadece yani maçın sonrasında görüyoruz konuşmalarını Ama kulübeden onun bütün ruh halini mimiklerinden takip ediyor Sessiz sinema gibi Konuşma yok ama o ifadelerden anlaşılıyor Belki öğretiyordur şeye Kenan İmirzalıoğlu. Kenan İmirzalıoğlu böyle mesela sinirlenince dudaklarını böyle bir şekilde büzeceksin. Ya zaten Kenan İmirzalıoğlu Fatih Terim yasak getirdi ya. Ne? Kenan, Kenan İmirzalıoğlu'na şampiyonma yasağı getirmiş. Şampiyon değil. Şampi bile demeyeceksiniz. Hatta şey bile demeyeceksiniz dedi ya. Öyle bir şey demiş yani. Daha doğrusu Hı -hı. ben de biliyormuş gibi şey yapmayayım da öyle bir şey demiş. Ee, şey de Kenan İmirzalıoğlu da kesinlikle öyle bir şey. Şey harfini kullanmadan konuşmuş. Aha. Bırak şampiy falan. Şamprel diyememiş. Mesela, diyememiş ya. Bırakmışım diyememiş. Bırakmışsın, Bırakmışsın demiş. Yani oraya güzel nasıl gitti canım. diziyi nasıl çektiniz? Valla diziyi çekmişsin. <gülüyor> gibi konuşmalar. Çok doğru. Yani yakışan da bu bence. Çok güzel çünkü... Fatih Terim benden de bir şey rica etse affedersin. Ben yerine getirmek benim boynumu borcu. Kimse darılmasın, gücenmesin. Şey harfi olmadan konuşmuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Sadece Kenanimizle olun değil, Fatih Terim'i de tebrik ediyoruz tabii ki. O Bu de. diyaloğu devam ettirdiği için. Diyalog sürecini kapatmadığı için diyelim o zaman. İsterseniz esprileri şakaları reklamdan sonra yartılıyor. sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkının yeterli olduğunu düşünenler lütfen elini yeterli. kaldırsın. Yeterli. Yeterli. Oy birliğiyle yeterli olduğuna kanaat olduğu getirmiştir. Için el kaldırmak dışında Çünkü e, Radyomuzun bağırmakta. en önemli daha doğrusu Sen programımızın dersin. da en önemli özelliklerinden bir tanesi ileri demokrasi, en güzel çoğulcu demokrasi. Oy çokluğu değil, oy birliği, oy birliği. neredeyse. Biz her bir 2 senedir. Kırt, kırt, kırt, kırt, kırt, kırt, kırt, kırt, Kaç senedir? 42 sene diyenler e kaldırsın. 44 sene diyenler? E kaldırsın. <gülüyor> Hiç kimse yok abi. Demin kim konuştu? Manyak mıyız biz ya? Rallar ruh hastası konumuna soktuk. Şimdi yepyeni bir çılgınlık moda. Biraz da moda diyelim. Acık da moda Şimdi diyelim. Şimdi bazı çılgınlıkların moda olduğunu iddia ediyorlar. Ondan sonra da moda olmuyor. Mesela Ama... ben en <gülüyor> çok şeyi hatırlıyorum. Harlem Shake denen şey. Ay yok o kadar abi. zorlamaydı ki. Yeni bir çılgınlık falan filan değil, ya, şey Bir yapalım. haftalık bir espriydi o biraz Olmadı. uzatıldı İşte bir buçuk iki ayda Hemen Bakanlık reklamlara ara, dizilere bile, Bilmem nelere. Köprü çılgınlık yaptılar çünkü E tabi canım şimdi hemen de şeyin akabinde geldi o biliyorsun Gangnam Style kafasının Gangnam style. bir Gangnam Style olmak kolay değil yani yani işte o hep devam edecek gibi geliyordu. Bu yeni Hayır. çılgınlık da sana göre gerçek çılgınlık mı yoksa biraz zorlamacama? Mı? Zorlamacama, mı? zorlamacama mı? gibi ceme öyle bir şey var. Bu saçlarla ilgili yeni bir moda, yeni moda domates kafa. Domates kafa dediğimiz zaman tabii gözünüzde ne canlanıyor? Bir domates, domates demi onun için kırmızı yiyelim. mı? Kırmızı, çok güzel oktay. Ondan Şimdi sonra... saçlarımızı kırmızıya boyatıyoruz Bu tamam. sadece bir domates mi? Hayır. Elma olur çünkü. Yani olur. Kırmızı bir şey. Nar, ee... nar olabilir abi. Ya yani çok güzel oktay. Dağıdık. Da çok... mesela böyle çakıl gibi yap. Yani çakılın saçı gibi şöyle tepede topluyor. Örnek verdiğin çakıl taş devrindeki çakıldan mı bahsediyorsun? <gülüyor> Kendin de taş devri Başka Aynen. bir şey demek Gerçi istemiyorum. E, gelinesi biliyor taş devrini. <gülüyor> Öyle mi? Biliyor. Öyle mi? 15 tane çocuk kanalı olduğundan döndü ulaş biraz Dö eski. Döndere bir döndere, döndere şey yapıyorlar. İyi o zaman bir sıkıntı yok. Oktay'cım geri alıyorum. Bir de bak. Yani onu yapmasan nar olur. Ondan sonra. Ne alakası var? Nar mı görmedin ya sen? Ya şuraya niye? işte ya bu dönme noktasını yukarıdan hafif dikile. E toplasın diyor çakıl gibi. Çakılın demiyor işte var. yani. Ha, nar, nar narın tepesinde vardır ya, ya öyle şey nar olur abi o zaman kapağı. narın tepesinde ya olur. kemik koyma Egecim sen o yukarıdaki e kemik ya kemik ne demek çakalın kafasında kemik yok mu? <gülüyor> Kardeşim Şimdi yeni bir tartışma konusu daha oldu. Çakımın Çakalın kafasında, kafasında... kemik var da o böyle bazen mesela dışarı Biriniz çıkarken falan annesi. Birinizde ne koyduğundan kafana de bitsin gitsin. Ha, hadi bu... Kemik yerini orada ha, lastik tokayla tuttun. Evet da, abi tutturur. Allah Allah kemik mi koy yani sen bir şey. Senin olmuş ya. 2013 kemik mi kaldı Egeciğim. Doğru. O seni sadece bir kasap alışverişinde sana verilen kemik siparişte çorbasın. yazan bir şey. Yani Allah cebinde kemik listeleriyle dolaşan adam. Bir <gülüyor> şey bir yerde düşürsem mullahlar bir şey yapulsa bir üstün başına aransa bir şey olsa falan Ege Slopy diye bir şey çıkacak içinden <gülüyor> Bak, Aç adam gibi gidiyorum şeylere ya. Kemik Silopi, var mı? Ne yazıyor? Kemik var <gülüyor> mı? <kıyması>. kıyma. kıyma. <gülüyor> kıyma ve dono. <gülüyor> dono için. Dono ya. <gülüyor> Bunların da dono için olduğunu bir kez daha belirtelim. <gülüyor> Şimdi bunu açık evet. dinleyen dinleyicilerimiz için bir kez de altyazıyla geçelim. Mm. Slopy Kıyma dediğimiz slopy, Yani onu sen daha güzel... Sloppy. Sloppy. Sloppy John'un ya, Sloppy'si. Yani Sloppy'nin Sloppy'si, donenin donosu. Demon'un donosu. Ha yani. doğru. Demon'un donosu. <gülüyor> Neyse, e, şimdi dom şirgılık. domates evet, kafada, kafayı kırmızıya boyadı. Bu adamın kafa aynı doğru çalışıyor aynı kafada. Şimdi, şimdi domates de o yeşil... boyayacağız mı? Boyayacağız. Ya yani ben Oktay'a yalvardım saçlarını boyatsın diye. Yani bütün carisini üstlenmeye. Evet çok vallahi, büyük birçok şeyler vadetti etti de ben ka Kasım cariyesini, Kasım cariyesini tamamen üstüme alacağım dedim. Vallahi vallahi boyu ben de boyayacağım ya. Yemin ediyorum sen boya... Sen boya da sen bir şey... Bu adam bir rahatlasın abi. Çünkü hakikaten ben... ben de görüştüm. öyle bir şey yok çünkü. Yani keşke... Bu adamı da üzmek istemiyorum. Yani çok hayır heyecanlı vardı. Araya didemi soktum. Ben sarıya boyatayım mı? Pilates. Sarıya boyatmanın esprisi var. Benim için gerçek ol hareket... Saçını kendi renginde boyatmak... Beyazları ya, kapatmak Hayır hayır. Hayır şey yapayım mı? Tam böyle... Platin... Platin yapıp... Kaşlarını bu renk bırakırsan... Ben <gülüyor> seninle çok güzel bir şekilde... <gülüyor> Dolaşırım. Ama, Her yerde dolaşırım. Hayır canım, sen de sen illa ki marjinal gruba sokuyorsun ki beni. Ama kaşlarını boyamadım. Sonra bana şeyler yapacaklar. Platin saçlı ünlümüş kimdi? Platin saçlı ünlümüş Tarık Mengüç. Bilmiyorum da faer saçlarını sarıya boyatırsa ben hakikaten şeyi bir kez daha yaşarım yıllar sonra. Adanalı kız kardeşler var diye BBG evinde. Hmm. Adanalı kız kardeşler var Bir BBG evine iki kız kardeş girmişti. Ondan artık kardeşler yakıyor. Ben askerliğim döneminde oydu. böyle boyalı saçları, siyah kaşlarıyla. Siyah mı siyah. yapmışlar? Hı. Aynısını yaparsam ben senle sonuna kadar varım. Neyin? Neyi? Nereye <gülüyor> gider oradan <gülüyor> kestiremiyorum ama. Ya bunlar. Ben de sizin <gülüyor> takipçiniz olacağım. <gülüyor> Öyle. Vallahi bak, boyarım yemin ediyorum. Olan yanınızda bak. olmak istemem giderken. Bak samimiyim. Tamam ilk başta sert girmiyorum ama yani Bileti olmayabilirim böyle açık sarı ona kabul. Balyaj balyaja da ben şey. Ya yani balyajda biz... da daha bir boyatalım diyoruz daha sen direkt balyaj sen... röfle de yaptırayım mı istiyor musun? Bak bir tane heyecanlı bir adam bulmuşsun karşında. Bunu yani şey ta, ya, benim ben saçımın daha boyaması daha yenge, ze zevk yani. vermez ya. Ne? Sana zevk vermez yani benim zaten arada böyle şey, kısa, kısa da saç ama seninki öyle mi ya? İşte ben de o şey yok yani sen sende de de yok bence o benim saçım üzerinde heyecan da bu adamda var. Ben, ben bu adamı üzüldüğüne şimdi üzülüyorum. Ama şimdi, şimdi boyansı sakalla beraber. Eğer sakal kalacak diyorsan onu da boyatılmasına fitim. Onu yani, da bilmiyorum. kabul. Hayalim ne biliyor musun? Oktay saçlarını boyayacak. Yani böyle bir fantastik renge de dedi. Siyahı Siyaha boyatacak sakalını, saçını. Ben de ondan sonra tek hayalim var yani. İşte ben beyazı seviyorum bir ama ya. Bir bürgeye gideceğim şey diyeceğim. <gülüyor> saçını boyattı falan tamam. diyeceğim. O da iki dakika sonra şeye dönecek zaten. Ama güzel oldu yani adam hakikaten böyle bir şey değişti diye ondan sonra da i̇şte ben beyazı seviyorum ben de yani öyle bir şey yok e tamam yine tam kara modelinden gittiğin için idole olarak onu benimseyince tabii insan <gülüyor> beyazları istiyor da ya ege yani Vallahi tamam bu... hadi tamam hadi ben benimsenmiş oluyorum tamıyorsun tamam. bak sen yine yıllar önce bir kampanya başlamıştı evet. oktay demirci için bir parmak şöyle kampanyası ne kadar güzel kampanyaydı o? şimdi de oktay demirci için dönemi geldi bence birazcık yani bir parmak boya Hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey değil. Hiçbir Sizin şey için yok. küçük, Oktay Demirci için büyük bir şey. Sen boyat. Sen ne istiyorsan ben de onu üstümde yaptıracağım. Hayır, dövme yaptır de. Bak senin adını dövme yaptırırım. Sapık gibi bir şey oldum şu anda ben de fark ettim. <gülüyor> Dikkat ediysem bir, <gülüyor> bir sessizlik. Herhalde cross yani. markette dövme tabancalarında indirim var. <gülüyor> oradan bir şey oldu. Çünkü şey bana yok. hiç böyle bir Başka bir şey iste. Işte. Ne istiyorsun? Sen de de şunu yap de. Yapacağım. Oktay söyle bir şey Bede, yapacağım. Bedenim benimdir diyorum ben. <gülüyor> ben onu yazdıracağım üstüme. Ya sen ben ne istiyeyim senin geçici bu ya. ya. Ya geçici. geçici bo ya. Ben de geçici kınayla dövme yaptıracağım. Geçici kına dövmesi. <gülüyor> geçici kına. Yani ya, vallahi çok şey yapıyorum yani. yani sizi de üzmek diline istemiyorum. Diline piercing taktır de öyle taktıracağım yani. Diline mi? Diline. Ben böyle yani maşamış Şöyle şişmat şambuk kamal. Yani ya, konuşmam bir güzel oldu falan. Evet ya Aa, fark etti. Tarz konuşsana işte. öyle. Niye? Sen boyar mısın saçları şimdi? Kesin boyayacağım. Benim garantisi var. Ben 5 yıl sonra direkt boyayan adamım. Şeye mi boyayacaksın? Mi? Siyah, beyazları mı boyayacaksın? Hayır canım beyazları boyama diye. Kendime hoş bir renk seçeceğim. Ve ondan sonra aynen. Aynen abi diyeceğim. Yani oktayın şu kıvama gelmesini de beklemeyeceğim. Onu da söyleyeyim yani bu 5 sene olmaz belki 2 sene sonra başlarım yani. İleriki bir kıvam olarak ben örnek göstereyim. <gülüyor> yani saç kıvamı olarak Anladım anladım ama. öyle yani. dedim zaten. Yani şimdi, şimdi yan tarafta. biraz saçlarım uzun olsaydı. Sende de... bir gamsızlık niye beyazlar olmuyor senin? Nesini... Bende nasıl o beyazlar? Benim 4 tane beyaz denim var. O yüzden zaten oktaya şey yapıyorum. Oktay bana nasıl Oktay bugün <gülüyor> Tamer Karadal diye örnek alıyor. Ben de Oktay'ı örnek alıyorum. O saçını boyarsa bana da cesaret gelecek. Tamam. Oktay boyadı diye. Vallahi ben boyarım galiba ya. Şimdi şey yapmayayım iddialı da konuşmayayım ama galiba boyayacağım. Yani herhalde boyarım gibi geliyor. Kesin boyarım gibi bir şey bence. Yani ben birilerinin saç boyaması bana da şey yapıyor. Yok ama... Bana da zevk veriyor ne yalan söyleyeyim. Yani güzel bir şey. Yok erkekle de güzel. Boyamasını. Ben birkaç örnek gördüm. Ama ben öyle çok bir Çok doğal şeyim. Oktay. O kadar doğal ki hiç böyle. Sen gözünde şey gibi canlandırıyorsun. Bu hani... Sanki İbrahim Tatlıses'in saçları gibi... ...işte Hakkı Bulut'un saçları gibi bir şey gözünde canlanıyor. Hayır öyle düşünüyorum. Öyle, öyle bir kuzguni siyahlık değil. O değil. Yani benim saçımı boyatmadan öte... ...benim ne düşündüğüm hakkında da... <gülüyor> kuvvetli kanaatlerim var, var anladığım kadarıyla. Ben seni bilirim Enteresan. ben. Enteresan. Yani... Nasıl bu kıvama geldik? Kıvam ikinci kez. Nereden geldik kıvam. bu kıvama geldik bilmiyorum Oktay. Onu da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bence Oktay zaten sadece... Cesaret istiyor. Biz onu da veriyoruz yani. Cesaret. Biraz da Biraz para da istiyorsan parası istiyor. paras, parasını da veriyoruz. Kaç para olabilir ki? Bence diye başladığına göre cümleler değişik bir noktaya doğru gidiyoruz. Öyle bir şey yok tabii. Yani üstümüze düşeni yaptık. Bundan sonrası evet. sana. Oktar, Daha ne cesaret Bence veriyor. zaten ben mahalle baskısı da gelecek ben sana. Ben istersem olur. Hayır. Ben istersem öyle olur. Öyle bir şey Dijden yok. diyor yani. <gülüyor> Didem'in ağzı evet, ağzımda. Ben istediğini bağır dedim. Nasıl ki Didem istediği renge boyayabiliyor sen de bu hakkını alamazsın. Ne kadar mutlu oluyorum ben öyle oluyor. Ben senin, ben senin saçına karışıyor muyum, muyum diyeceksin. Hı -hı. Ondan sonra, sonra sen de benim saçıma karışamazsın. Lütfen kaç numara boya alıyorsun diye sor. Ondan sonra ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> o derse öyle değil derse. Onu ne diyeyim? Üste i̇şte para mı isteyeceksin? Yavaş lan? yavaş. Onu, onu onu yazamıyorum pa Kaç bırak. para falan diye. Kaç para diyeyim? Saçımı boyarsam haçlığımda bir kesinti biliyorsun. olur mu? Kesinti olur mu? Olur derse ben o zaman onu diyeyim. onu demez mi? Hayır, Oktay neden? <gülüyor> Oktay neden korkuyor şimdi saç boyama dediğinde dipsiz kuyuyun yani. Tabii Böyle. bir başladın mı sonu yok. Yani Oktay mesela rengime dönüyorum diye bir dönemi olmasınlar. <gülüyor> ben, ben korkuyorum şimdi. Bu arada rengime dönüyorum abi. Abi çok zahmetli rengime dönüyorum var dibim geldi var. Onu ondan zaten sonra... sen ayda bir <gülüyor> dibin sen... gelecek Adamın senin. dibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir bir mekanda girdiğim zaman öyle bahsedecek. Didem Adamın de... dibi gelmiş. Diden Mesela... de ondan çekiniyor olabilir. Ben bu oktayın saç Nasıl? masrafına yetişemeyeceğim diye. Yani bir de öyle bir şey var. Ama şunu da söyleyeyim Oktay. Saçı bitsin sakalı başlayacak. Dibi diyorsun. gelen adam kimliğinle de çok hoş Bence bir çok yer edineceksin olur. Ankara camiasında. Adamın dibi gelmiş diye arkamdan öyle konuşacaklar. Evet. Yok yok dibi gelen adam her hepimizin kimliği var yani sonuçta. Bu kimliklerden bir tanesi de senin dibi gelen adam kimliği. Otobüsle ne bilemez kimliğimden sonra. Bence bak, onu boyatırsan bence kesin alırlar. Bence Valla ben konuşurum gerekirse. Bugün Gerçekten mi? Rektörlükte bir randevu şu anda, alacağım. Şu anda biraz şey olmaya başladı. Bak bahsedelim. yemin ediyorum gideceğim diyeceğim ki bu arkadaşın böyle böyle bir durumu var. Acaba böyle böyle bir durum olsa. Acaba ne diyorsunuz? Olur gibi geliyor bana ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz olur mu diyorsunuz ne diyorsunuz diyeceğim Bence ben ona, kesin gibi bir cevap alacağımıza emin gibiyim yardımcı olur arkadaşlarımız gibi bir cevap alırız yani kimliğin üstüne otobüslerine binebilir yazmaz da o şoförler <gülüyor> arkadaşlar size yardımcı olur olur yani güzel olur mu diyorsunuz yok valla çok güzel olacak çok ya. güzel olacak ya yemin ediyorum çok güzel olacak önce bir gülecez falan filan ondan sonra gözümüz alışacak ondan sonra hmm. kıskanmaya bak ben, ben kendimdeki şeyi söylüyorum gülmem dediğimde iki dakika kıskanma iki ay Sonra da senin adımların üstünde hayatıma devam etmeye çalışacağım. O ömür boyu. Sana Bak kıskanma iki dakika senin izlerini takip senin ömür boyu. Senin aldığın boyaların aynısını alacağım. Birbirinizi dinlemiyorsunuz. <gülüyor> Ama benim için önemli değil. <gülüyor> devam edin anlatmaya. Dört, evet. 4 numaramı aldım. 4 numara alacağım. 4 numara neyin 4 numarası? Şey nasıl bugün Soner Arıcan'ın saç şey soruluyordu. Kaç numara kullanıyor falan. Halbuki o da falan. açıklıyordu. Papatya suyunan diye, papatya suyunan diye hep açıklamaları vardı. Biraz dikkatli dinlemiş olsalardı. Ben buyurdu. de Faire e soracağım mesela. Fairesiz Gross Market'te kaç numara boya aldınız Oktay? aynısından diye. Ve bak şirketin bütün şeyini şirket karşılayacak ben dedi. De, bak şirket karşılayacak. <gülüyor> <gülüyor> Oktay ne diyorsun? Şu, Şu anda dekorasyon olarak <gülüyor> Şu anda biraz demin hani biraz ikna olmuştum hep. Biraz vazgeçti faire. Ha yani sen faturaya girecekmişsin. Tabii abi düşünüyorsan... girmesini istemem ben öyle bir Açıktan, şey. Kusursuz açık... şanslı şey yani. Kusursuz şanslı. Ne Bebek, bezi, bebek bezinin girdiğini, kedi mamasının girdiğini inanıyorsun da. <gülüyor> Masajları sokmaya çalıştık da. Yani. Ay, tamam ya. Galiba yani, ikna oldu. Ha, sen senin Ege, haberin yok mu? Ege gelmemişti. Ege'nin gelmediği bir gün. Ay, şirketimizin böyle bir şey şenliği vardı da. Neyse. Evet, e, dostlar, domates kafalar. Işte. Hani domates kafadan girmiştik. Domates evet. kafalar, kırmızı Üstüne de Kırmızının üstüne de yeşil on üç köpü var ya. Onları da öyle yapıyorsun çok güzel. O ne? O da saç. O da saç. O da saç. Hem yeşil hem kırmızı aynı anda kullanıyorsun. Kendi şey vardır ya mı, Yoksa kaynak mı? Bakayım, kendisi için. Şapka tak onun yerine. Ya ya da tokat bir şey gibi bir şey. İlla bir şey söyleyecek şapka tak. Saç. <Gülüyor> Kendi şapka saçı saç. var Niye şapka takacak? Allah Allah. Adamın saçı var abi. boyamak zor diye diyorum. Bakayım hakikaten çift renk onu ben de ilk kez şey yapıyorum. Yo görüyorum gençlerde boyuyorlar. Kalıp mı çıkarıyorlarmış? Nasıl çift renk boyuyorlar? Kalıp çıkarıyorlarmış. Onu ben bir öğreneyim bir saniye. <gülüyor> Bakayım. Bence bu soruya verilecek en güzel cevabı verdim ben. <gülüyor> kalıp, kalıp. kalıp çıkarıyorlarmış. <gülüyor> Saç boyamada kalıp çıkarma tekniği. Nasıl oluyor efendim? Ben de bilemiyorum yani öyle bir şey geldi aklıma. Buyurun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Bir ha. haber daha. Bir haber daha. Bir müjde daha. Bir müjde daha. İtalya'da Ciccolina ismiyle tanıdığımız ünlü yıldız. Ne yıldız olduğunu söyleyemiyorum. Meclis Ali yıldızım. Ee, Ali'nin olduğu için söyleyemiyorum. Bu yıldız parantez içinde 61 olmuş maşallah. Maşallah İlerlemiş şu an her 61. 1987'de milletvekiliydi. Hesabını sana bırakıyorum ya. Vay be. Ya. Nereden ee, Şimdi de belediye başkanı olacağım diyerek e, yola koyuldu. Roma Belediyesi bundan sonra benden sorulur dedi. 26 zamansız gittin Faiz Roma'ya. Vallahi ya bilemedim ki ya. Vallahi Yalnız çiçoline falan ama çalışıyor yani. Çiçolino Belediye e, çalışıyor diyor. Yiyor ama çalışıyor diyor. <gülüyor> Oraya yazdıracakmış girişine zaten. <gülüyor> Belediyemiz çalışıyor. Çalışıyor diyor. Yani çalışır yani Roma Roma çalışır Belediyesi. Çalıştı bir canım de ispatladı. Sen nasıl değerlendirdin Roma Belediyesini Faiz? Valla Roma Belediyesi biraz tabii ki yani içeride bir karışık şey var. Yine orada da kadife ceketli bir takım adamlar. Gibi. Roma büyükşehir mi bu arada? Roma eski şehir olduğunu biliyorum da şehir mi bilmiyorum. <gülüyor> yani eski bir <gülüyor> şehir anlamında kullandım. Benim bunu. bildiğim Roma Milano'ya bağlı. Hatta Roma'nın girişinde We Want To Be A City diye şey var. Öyle Nasıl zamanda Polatlan vardı Türkçe söyledik anlamadınız. We Want To Be A City diye şey vardı. Aynısı evet. Roma'da da var. Roma'da da varsa o zaman onun içinde giriyor olabilir. O zaman kesin öyle yani. Kesin, kesin abi. Kesin <gülüyor> öyle evet. tip bir şey var. söz almışlar. Geçen sene <gülüyor> gidip burada kaybettik <gülüyor> diye onun üzerine uzun uzun yazılar çıktığını ben hatırlıyorum. Ne, niye ondan izin aldık ve onay aldık abi diye öyle konuşmuşlar. İsterseniz programı yavaş yavaş bitirelim. 2 Mayıs e, pırıl pırıl bir gün. Öyle güzel, kalsın. Güzel Öyle eğlenceler kalsın. diliyoruz dinleyicilerimize. Güneşin tadını çıkarsınlar, bol bol bütün kemiklerini ısıtsınlar. Akşam Fenerbahçe'ye iyi şanslar diliyoruz. Yarın bu sabah e, uzun uzun galibiyetin e, keyfiyle konuşmayı diliyoruz. <gülüyor> Ve e, benim futbol yorumlarımı. Yani bir de şu maçı seyretmekten zevk alsam. Şu adamın demek gibi... ki kimse beni susturamayacak. Vallahi öyle Ege. Elindeki yayın gücünü kullanmayı öğrendik. 45 yaşında. <gülüyor> Ama e, yani maçı seyretmek zevksiz de maç hakkında konuşmak çok eğleniyor. Çok eğleniyor. Ama Özellikle tabii ki çok seyretmediğin zevkli bir maç hakkında konuşmak daha en zevklisi. Ondan çok zevkli, zevkli bir var. maç olacağından Sen bir eminim. Sen seyredemeyeceksin bugün. Seyredemeyeceğim tabii. Ama ben sokaktan sesleri takip ederek anlıyorum maçı. Geçen sefer penaltının kaçtığını anladım mesela <gülüyor> sesten. Penaltı kaçtığını ve onun üzerine 25 dakika program, konuşabilir. Programı kapat. Programı bak Alin şey oldu. Uyarıyor. Bu sabah şey diyorum buradan. Fenerbahçe'de futbolcuları, tüm Fenerbahçe'nin eee taraftarları destekleyenleri sesleniyorum. Ben bu gece sokakta 3 defa va diye yükselen bir ses duymak istiyorum. Çok rica ediyorum. Lütfen bunu duyuyorsunuz. Goy kaçınca da yükseliyor yalnız o ses. Penaltı kaçınca Yo, mesela. Yok orada nüanslar var ona dikkat edeceksin. Apartmanlarda topuk sesleri duyuldu. Ayaklar yere vurulduğu için. Valla yani 3 yani tane maç sırasında hadi tamam onu zorlamayalım. En azından maç bittikten sonra hemen saniyesinde iki tane korneyi duymak istiyorum. Tamam bu da aramızda bir manyalleşme olsun manyeleşme kornaları duyalım sokaklarda bağıran geçen arabaları durdurup korna çaldıran taraftarları görmek istiyorum ve yerinde bunun üstüne konuşmak istiyorum çünkü bütün hazırlığım böyle. eğer bu olmazsa ben ne diyeceğim yayında doğru söyleyecek bir şey yok iyi şanslar dileyelim bir kez daha ve son şarkımızda disco disco diyerek programımızı iptirelim hoşçakal <Gülüyor>